Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühu. Emma bat, fe inne esteğal hadisi kitaballah ve hayral hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah Azzele Celle izin verirse e, sünnetle alakalı, sünnetin dinde delil oluşuyla ilgili olarak e, bir mesele, yani sünnetin Kur'an'a arz edilmesini e, öne süren insanların yaklaşımları ve bunlara verilecek cevaplarla ilgili olarak biraz yankı yapıyorlar. Yani. İslam hukukçuları hadislerin ihtiva ettiği fıkhı hükümleri belirleme, kelamcılar ve muhaddisler ise sıhhatini tespit maksadıyla hadislerin Kur'an ile karşılaştırılması üzerinde durmuşlardır. Fıkıh alimlerinin konuya yaklaşımı, anlama, hadisçilerin ve kelamcıların yaklaşımı ise bilgi amaçlıdır. Yani bilgi, ilim ifade edip etmemesiyle alakalı olarak bunu yapmışlardır. Hadislerin doğru anlaşılması, isabetli yorumlanması için Kur'an'la karşılaştırması usulü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden itibaren uygulanmıştır. Ancak sıhhati belirlenmiş her hadisin Kur'an'la karşılaştırılması ve bunun sabitliği hakkında sübut hakkında karar verilmesi e, bu metotla yapılacak bir şey değil mesela bu konuyla ilgili olarak verilen örneklerde genellikle Hazreti Ayşe radiyallahu anha'nın e, Kur'an ile karşılaştırdığı rivayetler vardır bu rivayetlerin neredeyse tamamına baktığınızda hepsi anlama amaçlıdır kesinlikle hadisi devre dışı bırakma veya onun sahih olmayacağı e, gibi bir anlayışla değil. Bu meselede yani e, hadislerin Kur'an'a arz edilmesi teklifini genellikle bu günümüzde Mutezile, mealci fırkalar Bunlar öne sürmekte. Dolayısıyla Kur'an'a uygun olan hadisleri alıp uygun olmayanları batıl sayma gibi bir mantıkla hareket etmişlerdir. Ee, haricilerin bir kısmı Kur'an'ı yeterli görmüşler ve bize Allah'ın kitabı yeter demişlerdir. Onlar şer'i hükümlerin ancak Kur'an'da bulunduğu takdirde delil olabileceğini, yani Kur'an'da yoksa delil olmaz, Kur'an'da varsa hadisler ancak delil olabilir diyerek iddiada bulmuşlar. Recmi ve Mesler üzerine Mes'i bu sebeple reddetmişlerdir. Bu görüşleri nedeniyle hadislerin Kur'an'a arz edilmesiyle ilgili rivayetlerin hariciler tarafından uydurulduğu ileri sürülmüştür. Şafii Rahimeullah, sünneti inkar edenler içerisinde bir grubun sünnetin kabul için Kur'an'a muvafık olma şartını ileri sürdüğünü nakletmiştir. El-Risale'de er de bunlardan bahseder. Şayet bahsi geçenler, hariciler ise, İmam Şafii'nin kastettiği hariciler ise, bu durumda onların hadislerin subutunu tespit için Kur'an ile karşılaştırmayı ilk defa öne sürenler olduğu söylenebilir. Yani bu fikri ilk olarak ortaya koyanları hariciler olduğu söylenebilir. Nitekim daha sonraki haricilerin, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan haricilerin arız metodunu benimsedikleri de görülmektedir. Mutezile kelamcılar da Kur'an'a aykırı hadislerin kabul edilmeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Mesela ünlü Mutezile önderlerinden Ebu Ali el-Cübba'i, isnadı sahih olsa da Kur'an ile çelişen hadisin kabul edilemeyeceğini açıkça söylemiştir. Aynı şekilde kötü laflar etmek, yani elbeza e, ve süslü konuşmak, beyan nifakın kısımlarındandır şeklindeki hadise, Yine haya ve az konuşmada imanın şubelerinden iki şubedir e, hadis hakkında. Mutezile'den cahiz, Kur'an beyana teşvik etmişken Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın az konuşmaya teşvik etmesi olmasından, teşvik etmiş olmasından Allah'a sığınırız demiştir. Böylelikle arz metodunu, yani hadislerin Kur'an'a arz metodunu e, Mutezile'nin de benimsemiş olduğunu anlıyoruz. Hicri 3. asra gelince, İslam alimleri arasında... Arz konusundaki tartışmalar daha da artmış, hızlanmış. Bu dönemde İmam Şafii ile İsa bin Eban'ın Arz metodu hakkında tartışmaları nakledilmiştir. Muhammed bin El Hasene Şeybani, e, onun talebesi bu Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Muhammed'tir ve onun talebesi Basra Kadısı olan İsa bin Eban, haberi Vahidlerin Kur'an'a Arz edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Ona göre haberi vahitleri nakleden ravilerin hata yapması da isabet etmesi de mümkündür. Halbuki hadisin Kur'an'a muhalif olmayacağı açıktır. Bu durumda haberlerin sıhhatinden ancak Kur'an'a arz ile tamamen emin olunabilir. Onların iddialarına göre. haber vahid vahit tek yoldan gelmiş rivayet demek. Yani isnat ne kadar sahih de olsa tek kişinin tek kişiden rivayeti şeklinde gelen hadislere deniliyor. Razi ise... Fahrettin Razi, Şafii'nin konuyla ilgili görüşünü, hadisin sıhhatinin şartları ancak hadisin Kur'an'a aykırı olmamasıyla gerçekleşir şeklinde nakletmektedir. Bu durumda Şafii'nin hadisin sıhhati için gerekli görülen şartlar içinde açıkça Kur'an'a uygunluk zikredilmese de, neticede hadislerin sayı kabul edilmesi için ileri sürülen şartlara hakkıyla riayet edilmesiyle Kur'an'a uygunluk gerçekleşir kanaatinde olduğu söylenebilir diğer bir ifadeyle Şafii haberlerin rivayeti esnasında her tabakadaki raviler tarafından karşılaştırmanın zaten yapıldığını, yani hadisi rivayet edenlerin bunu zaten bizzat yaptıklarını, bu şekilde sıhhati belirlenmiş bir hadise ayrıca Kur'an'a arz etmenin gerekli olmadığını ileri sürmüştür. Hadislerin Kur'an ile karşılaştırılmasını gerekli görenler, hadisin sıhhatini ve hüccet oluşunu Kur'an'a uygunluk şartına bağlamak istemişlerdir. Bunlar, sahih sünneti belirleme amacıyla subutu kat'i olan ve ilmiyakin ifade eden Kur'an ayetleriyle çoğunluğu itibarıyla subutu zanni olan hadisleri sınamak ve kontrol etmek gerektiğini öne sürmüşlerdir. Mutezil eden Kadı Abdülcebbar yanılması mümkün bir ravinin haberiyle yani haberi vahid ile Kur'an'a itiraz edilemeyeceğini söylemiştir. Haberi vahid ile yani? Tabi Kur'an'a arz edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani... Hadisin subutunu tespit için Kur'an ile karşılaştırmak isteyenler iki şekilde hareket etmişlerdir. Ya hadisin Kur'an'ın umumuna, geneline ve ruhuna aykırı olduğu iddia edilmiş ya da hadisin belirli bir ayet ile çeliştiği öne sürülmüştür. Her iki durumda da Kur'an'ın değişmeden geldiği, hadislerin birçoğunun ise ahad, yani tek yoldan gelen rivayetler e, olmaz sebebiyle de hatalı ya da eksik nakla edilmiş olabilecekleri, e, fikriyle e, hareket edilerek bu hataların Kur'an ile düzeltilmesi e, istenmiştir. Çağdaş sünnet inkarcılarından Muhammed Gazali bu meşhur İhya-u Ulumiddin yazar olan Gazali değil. Ebû Hamid Gazali değil. E, son dönem muasırlardan Muhammed Gazali. Evet. Israrla bu ilk husus üzerinde durar durur ve e, hadislerin sabit oluşunu tespit ederken sıhhatini tespit ederken Kur'an'a vukufiyetle kazanılan melekenin ve Kur'an'ın ruhunun esas alınması gerektiğini öne sürmektedir. Tabi e, bu gibi kimselerin önderlik yapmaz sebebiyle İslam aleminde Müslümanlar arasında bu zihniyet çok yaygınlık kazanmıştır. Ona göre, Gazalya'ya göre vahiyle çelişen bir hükmün hadiste var da olması mümkün değildir. Bu ilkeyi ortaya koyarak e, mütevatir bile olsa, mesela İsa Aleyhisselam'ın nüzulu, Mehdi Aleyhisselam'ın horucu, çıkması, ve e buna benzer, bununla alakalı olan işte, rejim cezası, Niye? Miraç, bunun gibi pek çok hadisleri tevatür bile tevatür ile sabit olmasına rağmen bunları da aynı mantıkla reddetmişler. Bu arada tevatür hocam? Tevatür yalan söylemek üzere ittifak etmeleri mümkün olmayacak derecede çoğunluk tarafından nesilden nesile rivayet edilen hadis. Mütevatir. Yani mütevatir yani en, hadis en bu. Sağlam, en sağlam hadisler. Yani, yani adeten e, Allah'a ve ahiret inanan kimse hadisle ayet çelişebilir diyebilir mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetlere muhalif konuşamayacağı, yani onun sözlerinin asla Kur'an'a muhalif olamayacağı konusunda sapık fırkalarla da aramızda ihtilaf yok. Fakat bunlar şunu öne sürüyor. Eğer Kur'an'a aykırıysa diyor hadis, demek ki hadis rivayet edilirken bunu uydurmuşlar, sonradan uydurmuşlar diyerek hareket ediyorlar. Halbuki onlar bu gibi meselelerde genellikle, Kesinlikle Kur'an'ı değil, akıllarına hakem yapıyorlar. Zanna tabi oluyorlar. tabi oluyorlar. Ee, bu zan ile, bu e, akıl ile hareket edildiği takdirde, şunu düşünün. Şayet, Bakara Suresinin 102. ayeti olmasaydı, yani, e, Harut ile Marut'un, insanlara sihir öğretmek üzere gönderilmiş olduğu, ...Kur'an ile değil de sünnet ile bildirilmiş olsaydı... ...insanlar bunu reddedeceklerdi. Nasıl olur da melekler işte sihir öretir insanlara. Ve bunu Kur'an'a aykırı göreceklerdi. Bunlar akıllı hareket ettiklerini gösteriyorlar. Akıl hiçbir zaman bu manada hakimlik yapamaz. Bir şeyin Kur'an'a bir hadisin... ...yani sahih yolla gelmiş... ...suka güvenilir raviler yoluyla gelmiş bir hadisin... ...Kur'an'a aykırı olduğunu zanneden bir kimse... Ancak kendi aklını kınamalıdır, kendi anlayışını kınamalıdır. Çünkü biz rivayetleri alırken, güvenilir ravilerin rivayetlerini alırken Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat ederek alırız. Aynı şahitlik müessesesinin icra edilmesi gibi. Mesela iki adil şahit bir kimsenin katil olduğuna, birisini öldürdüğüne şahitlik ederse onun ölümüne hükmedilir İslam'da. Allah Azze ve Celle bu şekilde hükmetmemizi emretmiştir. Bununla beraber o iki adil şahit zannettiğimiz insanların hakikatte kendilerini takva sahibi göstermiş olup kalplerinde işte nifak gizlemeleri mümkün. Yalan Hakikati halde mi? yalan söylüyor olmaları mümkün. Ama buna rağmen e, bize onların yalanını Allah Azze ve Celle zahir etmediyse ortaya koymadıysa öyle bir ravinin veya şahidin verdiği haberi biz almakla mükellefiz. Dolayısıyla burada raviler de bize Peygamber Esat Vesselam şöyle buyurdu diyerek şahitlik yapan kimselerdir. Böyle kimselerin şahitliğini almak üzerimize vacip. Reddetmemiz ise e, ancak şunun gibi ya kişinin hafızasında bir problem olabilir. Bu tespit edilmiş olmalı veya e, adaletinde onun adaletini dindarlığını zedeleyici büyük günahları açıktan işlemesi gibi bir takım kusurları olmalı. Veya e, ister hadis konusunda isterse başka konularda yalan söylemiş olduğunu tespit edilmiş olması gibi veya çok hissi hareket eden bir bidat propagandacısı olması gibi çeşitli sebeplerle o kimsenin rivayetini reddedemiyorsak bunun gibi gerekçeler öne süremiyorsak adil olduğuna şahit olunan bir ravinin getirdiği haberi bizim reddetmemiz Allah Azze ve Celle'nin bize yol olarak menheç olarak tayin ettiği yolu da terk etmemiz anlamına gelir. Bu Böyle güvenilir ravilerin getirdiği haber de ister ahad olsun, yani tek yoldan gelmiş bir rivayet olsun, isterse e, mütevatir olsun. Bizim bunları Kur'an ile karşılaştırmamız mümkün olamaz. Çünkü biz sünnetin vahiy olduğuna iman ediyoruz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın konuştuğu, teşri alanında konuştuğu her şeyin e, vahiy kaynaklı olduğunu, en azından vahyin kontrolünde olduğunu biliyoruz. Buna bu şekilde iman ediyoruz. Daha önce e, İzmir'e geldiğimizde ee, bununla ilgili de e, bahsetmiştik bu konularda. E, hasılı Ahat, yani tek kişinin nakli meselesine gelince o konuda da Muaz bin Cebel'i örnek olarak zikretmiştik. Muaz bin Cebel Yemen'e gönderildiğinde tek başına gönderiliyor. E, Aklı görme olayı yani, var. Yani örnekler çok. Sahih halis değil miydi? Yok o başka. Sahih halis. Sahih olan hangisinden? Sahih olanı onlara e, önce la ilahe illallah'a davet et. Allah'tan başka bir ilah olmadığına çağır. E, bunu kabul ettikleri zaman onlara Allah Azze ve Celle'nin günde beş vakit namazı emrettiğini söyle. Ve e, işte mallarından zekat emrettiğini bunu sırayla e, tebliğ etmesini emrediyor. Sahih olan bu. Selam. Aleyküm selamu <gülüyor> Hocam, yani buradan anladığımız şu. Peygamber aleyhisselam, Muaz isimli sahabeyi Yemen'e tek başına yolluyor. Ve onu bir takım hükümlerle yolluyor. Yani Muaz, vahyin... tebliğcisi. Hani hadislerin taşıyıcılığını yapıyor. Bir kişidir kendisi, ne yapıyor? Peygamberin haberini, yani ahad ve ahad. Bir kişinin haberini ne yapıyor? Naklediyor. Binlerce insanlara naklediyor. Dolayısıyla, Peygamber bu usülü hem öğretiyor, hem bunun doğruluğunu burada öğretmekle, yani bunu göstermekle ispat etmiş oluyor. Tabi bir de e, aynı hadisle alakalı olarak şu hadisi de zikret, Şey, estağfurullah, ayet de zikrettik. Biz bir kavme Resul göndermedikçe azab edici değiliz. Resul de çünkü Allah Allah'tan tek başına evet. haber getirir. O da yani Bununla, bununla beraber Bununla beraber Yemen'e Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gitmedi. Yani doğrulamak üzere. Evet, Muaz bin, Muaz bin Cebel gitti. Onun gitmesi, Rasul'ün gitmesi anlamındaydı. Evet. Ee, Rasul gelmiş gibi onlar mükellef oldu. Ama akabinde de e, gönderdiği şeyler Yemen'den olsun veyahut da başka kabilelerden olsun Şimdi bak. gelen heyetler var. Olabilir, ee, olabilir. E, Muaz bin Eminim Cebel olsun. gittiğinde onu tasdik etmeleri gerekiyordu. Onun yaptığı tebliği kabul etmeleri gerekiyordu. Ömür Bay'in yani, olsun diye gene gelip soruyorlar. Şimdi bak en, en azından en onlar Muaz'ı tasdiklemek üzere gelmiyorlardı. ...dinlerini daha geniş bir şekilde öğrenmek için geliyorlar. Bu ne layık olmasın, biz mesela senin tek kişi göndermedin. Tek kişi göndermedin. Haberi aydınlar buradan şehitlerini bulmuş oluyoruz. Evet. Hani peygamber olaylı. Evet. Ee, bu meselenin tarihçesine tekrar dönecek o, ol, olursak... E, hadisin illetli ve şaz olduğunu... E, iddia etmişlerdir. Kur'an ile karşılaştıklarında çelişkili gördükleri hadisleri bunların illetli veya şaz olduğunu şahıs, kısır olarak illet ve şaz. illet e, kusur demek e, gizli kusur. Hadisle ilgili olarak kullanıldığında e, bir hadisin illetli olmasının birçok yolları vardır. E, Şazlık güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olana muhalif rivayette bulunmaz. Hadis usulüyle ilgili olarak bu ifade edilir. Hı -hı. Muhalif rivayette bulunmaz. Alınır, o zaman. Daha güvenilir olan ki alınır. alınır. Evet. E, diğeri her ne kadar güvenilir ravi yoluyla gelmiş olsa da şahıs Bilmiyorum. kabul edilerek amel edilmez. Zayıf. Zayıf, Zayıf. kabul edilir. Ziyade de Sukhan'ın ziyadesi eğer getirilen ziyade e, diğer Çayların sukanın rivayetine muhalif olmaması ki, şartıyla. Kur'an'ın Kur genel ilkelerine aykırı olduğu iddiasıyla hadisin reddedilmesi geçmişte de ileri sürülmüş bir iddiadır. Mesela cehennem azabına sebep teşkil eden bir günah işlediği söylenen kişi hakkında peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem o şahsın yakınlarına onun yerine bir köle azat edin. Umulur ki Allah o kölenin her bir uzvuna karşılık sizin arkadaşınızın bir uzvunu cehennem ateşinden kurtarır buyurmuştur. Bu hadisin zahirinden fidyeyi kişinin kavminin vereceği, kavmi tarafından verileceği anlaşılmaktadır. Tahavi bazı kişilerin bu rivayete şöyle itiraz ettiklerini nakleder. Allah'ın kitabının günahkarlardan bu gibi manaları reddettiğini tespit ettik. Mesela,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 Rivayetlerin hatasız nakledilebilmesi için objektif ilkeler belirlediklerinden emin olan muaddisler, Kur'an'la çelişmeyi hadislerin reddi için başlı başına bir delil olarak görmemişlerdir. Muhaddisler herhangi bir kişinin Kur'an'ın zahirinden anladığı mana ile Resulullah'ın sünneti reddedilseydi, bu şekilde sünnetin çoğu reddedilir ve sünnet fonksiyonsuz hale gelirdi kanaat ile arz metodunu reddetmişlerdir. Hatta e, bu nedenle bazı hadisçiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti Kur'an'a hakimdir. Kur'an ise sünnete hakim değildir açıklamasında bulunmuşlardır. Yahut da şöyle biraz daha avami bir ifadeyle yani Kur'an mı sünnete muhtaçtır yoksa sünnet mi Kur'an'a muhtaçtır sorusunu şöyle cevaplandırmışlardır. Kur'an sünnete muhtaçtır çünkü sünnet olmasa Kur'an anlaşılmaz. Evet. evet bir de bir de... Şey. Evet. Kur'an-ı Kerim'in emirlerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beyan etmekle mükellef kılmıştır. Kıyamet suresinin 19. ayetine baktığımızda Allah Azze ve Celle Kur'an'ın beyanı da bize düşer buyuruyor. Allah Azze ve Celle üstleniyor bu beyanı. Ama bu beyan Kur'an yoluyla değil de Resul'ün dilinden verilmiştir bu ümmete. Nitekim Nahil suresinin 44. ayetinde sana bu zikri indirdik ki İnsanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin. Açıklayasın. Açıklayasın. Bu açıklama etkisi Peygamber Efendimize veselama verilmiş. O da sünnet. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Hazreti Osman tarafından celm derisine toplanmış vaziyette şu an ilki orijinali mevcut değil mi? İnsanlar evet. biliyor bunların olduğunu. Evet. Onun da Allah kelamı olduğuna şüphesiz hepimiz iman etmişiz. Evet. Onda bir oynama, harf değişikliği olmadığına da iman etmişiz. Evet. Yani Allah'ın izni Allah'ın emri koruması Vah yoluyla şu an biliniyor. Evet. ama sünnet hakkında hep ihtilaflar oluyor. Kitabı Süt de diyoruz, Buhari Müslim diyoruz. Şimdi hadis konusunda demek ki şey olabiliyor. İhtilaf. Yani. Kendini tutmamış evet. olabiliyor. İhtilaf olası. İhtilaf olabiliyor ama Kur'an'da ihtilaf yok. Bunu biliyoruz. E bir hadisin Kur'an-ı Kerim ile ihtilaf durumuna düştüğü zaman da bizim Kur'an'ı yani ana ...unsur olarak almamız lazım. Hani Kur'an ve sünnete muhtaç veya sünnet ve muhtaç derken Kur'an ana değişmez temel. Hani nasıl TC'de anayasa, Allah'ın izniyle İslam'da da Kur'an-ı Kerim'e değişmeyecek mi? Şimdi bak, Hadis, burada Allah Azze ve Celle'nin indirdiği zikir, e, biz bunun beyansız geldiğini biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu beyan yok. Bu beyanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında, beyanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a veriyor, Kur'an'da açık bu. Bu beyan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bizzat Resul'ün dilinden o ümmete verilirken daha sonraki dönemlerdeki Müslümanların bundan mahrum edilmesini düşünemezsiniz. Çünkü Allah'a ve Resulüne döndürün meselelerinizi diyor, ihtilaflarınızı, çekişmelerinizi. Allah Azze ve Celle daha sonraki dönemlerde yok olacak bir şeye, kıyamete kadar cari olacak olan kitabında yönlendirmez. Ama şöyle söylersiniz bak ne güzel, diyorsunuz ki... İhtilaflı olan mesele de Allah versin yani önce Kur'an'a sonra hadis İhtilaflı olan mesele derken hadisleri kastetmiyoruz. Bak senle ben bir şeyde çekiştik. Sen diyorsun ki helal, ben diyorum ki haram. Onun hükmünü Allah'a ve رسول'üne götürün diyor. Mesele bu. Şimdi bunun gibi defa defaatle ayet-i kerimeler zikredilmiştir Kur'an'da. Kur'an'da bulamayabilirsin Mahmut. Ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle zikri biz indirdik, onun koruyucusu da elbet biziz buyururken bu zikir ile kastedilen hem Kur'an hem de onun beyanı olan sünnetidir. Biz zaten sünnette mesela kütübiste falan diye zikrettiğin bu kitaplardan sadece sahih olan rivayetleri dikkate alıyoruz. Hadislerin sıhhatini veya zayıflığını isnadına bakarak, ravilerine bakarak değerlendiriyoruz. Bazen raviler de yetmiyor. Az önce şahıs örneğinde verdiğimiz gibi metnini de değerlendiriyoruz. Ama hiçbir zaman bu kriterler içerisinde hadisin Kur'an'a arzı diye bir şey olamaz. Çünkü biz sünnetin de vahiy kaynaklı olduğuna inandığımızdan vahyin vahyi arzı diye bir şey düşünülemez. Yani hadislerin sahili, senet tenkidi ve metin tenkidiyle oraya çıkıyor. Evet. Senet tenkidi yetiyor. Yani bizim elimizde mesela akraza aldım. biz Estağfurullah tabi tabi. Şimdi bizim elimizde mesela sahih hadis diye bildiğimiz şeyler yani bu elemeden bu aşamadan geçmiş en son özü kalmış yani doğruluğuna teslim olmuş Tabi muaddisler yani. sahih olduğunu söylemişse öyle Tespit ama, etmişler söyle cümlemizde. dolayısıyla yani, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. E, arz metodunu da kendine usul olarak belirleyecek kişi daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kılacaktır. Neden usul olarak biz bunu kabul etmiyoruz? Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in lafızlarından beyan olmaksızın doğru olarak anlayabilir mi? Hayır. Anlayamaz. Anladım. Peki anlayamadığı bir şeyi nasıl bu konuda hakem kabul edebilir? Ya da anlamadığı bir şeyler nasıl başarılı olabilir? Sünneti devre dışı bıraktığın zaman. Sünnet devre dışı bıraktığın zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin muradını anlayamayacağın açık. Mesela namazı size gösterdiğimiz gibi kılın diyor. Size öğrettiğimiz gibi kılın diyor. Bakara 238-239. ayetlerinde korku halindeyken binekli ve yaya olarak kılın. Ama diyor sizi güvene kavuştunuz zaman daha önce size gösterdiğimiz şekilde öğrettiğimiz şekilde Allah'ı zikredin diyor. Namazı kılın diyor. Çıkar sünnetleri bak bakın Kur'an'da namazın öğretilmesi nasıl? Allah biz öğrettik diyor bunu. Biz öğrettik diyor. Demek ki biz demekle sünnet kastetini diyor. <gülüyor> Tanrı sünnetin vahiy olduğu ortaya o yüzden dolayı biz kitap sonlara sünnet demiyoruz. Kitap ve sünnet. Yani ikisi, i̇kisi sünnet. aynı seviyesi. Yani. O ifade çok önemli. Evet. Muhaddisler hadislerin Kur'an ile karşılaştırılmasını bir usul olarak bir metot olarak kabul etmedikleri gibi uygulamada tatbikte Hadis metinleriyle ile ilgili tenkitlerinde de bu metottan istifade etmemişlerdir. Nitekim ünlü muhaddis İmam Müslim, Müslim bin Haccac el-Kuşeyri, hadis metinlerindeki illetleri incelediği kitabut Temiz adlı eserinde Kur'an ile çelişmeyi bir illet olarak zikretmemiştir. Aynı şekilde Mâlikî faki muhaddis İbn Abdilberdi et-Temhîd adlı eserinde hadislerin illetlerini incelerken Kur'an'a muarazayı, Kur'an'a aykırı olmak diye bir şey zikretmemiştir. Hanefi Fakih Ebu Cafer et-Tahavi de hadislerin açıklanması ve anlaşılmasında Kur'an'dan delil getirmeye ve karşılaştırmalar yapmaya önem vermiş ve birçok yerde hadisleri rivayet ve metin olarak değerlendirdikten sonra Kur'an'ın zahiri anlamında bunu gösteriyor diyerek tercih ettiği görüşü ayetlerle desteklemeye de özen göstermiştir. Buna rağmen o Kur'an'a aykırılığı hadisin red gerekçelerinin biri olarak asla kabul etmemiştir. Desteklerken şu ayet bu hadisi destekliyor diyerek. E, mesela Müşkülül Asar diye dört ciltlik bir eseri var. Hadislerde görülen ihtilaf gibi görülen husların aralarının bulunmasına dair bir eseri. Orada e, ayetleri delil getiriyor. Şu ayet, şu hadise zaten şahitlik ediyor diyerek. Ama böyle davranmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'i e, sünnetle çıkardığı hükmü desteklemede kullanmasına rağmen asla sıhhatini tespitte bir metot olarak e, kabul etmemiştir. E, haşa. Bu hadis, bu ayeti kerime gereği sahiptir. Şu hadis, bu ayeti kerime gereği zayıftır. Böyle bir usulü muhadissel benimsememişlerdir. Zıt düştüğü durumlar olmuş mu? Zıt düştüğü durumlar çok. Yani var yani. İbn-i Kuteybe'nin e, Türkçe'ye hadis müdafası diye tercüme edilen Tevilü muhtelefil hadis diye bir eseri var. Bende var. E, o kitaba var. elinize geçerse e, bu noktada incelemenizi tavsiye ederim. Orada Kur'an'a aykırılığı gerekçesiyle muhtezilerin reddettiği hadislere dair açıklamalar getirir ve bu metotla hareket ettiklerinden dolayı reddiyeler verir İbn-i Kuteybe. Ve yani, aslında hı. hadislerin Kur'an'la çelişmediğini, nasıl çelişmediğini, tam tersine nasıl böyle ittifakla... Bir da böyle güzel güzel böyle ispat eder. Hadisleri Kur'an ile karşılaştırma hususunda bazı rivayetler de nakledilmiş. Hadislerin e, bu şekilde e, arz edilmesini ileri sürenler, bunun gerekli olduğunu ileri sürenler e, bir kısım rivayetlerle de görüşlerini desteklemeye çalışmışlardır. Hanefi mezhebinin önde gelen fakihlerinden Kadı Ebu Yusuf'un Mürsel olarak rivayet ettiği bir hadiste Yahudilerin Musa Aleyhisselam, Hristiyanların da İsa Aleyhisselam hakkında yalan ve mübalalı sözler söylediği anlatılmakta ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Benim sözlerim yayılacaktır. Size benden bir hadis gelirse Allah'ın kitabına uygun düşeni ben söylemişimdir. Uygun olmayanı ise söylememişimdir. Bu hadis Abdullah bin Ömer'den de e, yani bu mürse, Mürsel olarak gelmişti. İbni Ömer'den de Mevsul olarak gelmiştir. Ancak isnadı zayıftır. Bu hadisin isnadında Ebu Hadır bin Abdülmelik Abdirrabbi vardır ki bu ravi Münkerül Hadis hadisleri reddedilen kabul edilmeyen kimse olarak kabul edilmişti. Böyle bir gerekçeye de yoktur. Yani. Evet. Benden size bir hadis gelirse Tabiri yasak Kur'an'a bu yanlara, onun bırakmış. Böyle bir usul de yoktur. Hadisçiler bu manada gelen birkaç tane rivayeti ele alırlar ve hangi raviden dolayı bunun uydurma olduğunu bir, bir açıklamışlardır. Kimisi kopuk rivayetlerle. Mesela ben İzzettin'i hiç görmemişim varsayın. Ben İzzettin'den diyelim o ölümün ölmüş, ben 10 sene sonra doğmuş. Ama ben diyorum ki bana İzzettin rivayet etti. Bunun gibi kopukluklar var bu rivayette ve metin olarak da bu metinle amel et, ettiğinizi düşünün. Mesela İmam Şeyh Şevkani diyor ki biz bu hadisi Kur'an'a arz ettik. Hadisin gerektirdiği şekilde Kur'an'a arz ettik. Kur'an diyor ki Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyde nehiyetti nehyettiyse ona derhal son verin. Onu bırak. Bu ayete ters diyerek e, bu hadisi de kendi iç dinaminden reddetmişlerdir. Hadisin metniyle zaten sıkıntısı ortada. İbn-i Abdilber Şevhani'den daha önce bu işi yapmıştır zaten. O Bu haberi reddetmiş. Yani bu manada hadislerimi Kur'an'a arz edin şeklinde gelen rivayeti kabul etmemiş. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi emreden ayetlerin mutlak olduğunu bir kısım bidatçıların iddia ettiği gibi Resulullah'ın sadece Allah'ın kitabına uygun düşen sözlerine ittiba edin buyrulmadığını. Ayetlerde böyle bir şey yok. Ayetlerde böyle bir sınırlama yok. Bilakis Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir buyruluyor. Nisa 80. ayetinde. Resul'e itaat Allah'a itaat gibi olursa ondan sadır olan sözleri kesinlikle Kur'an'a arz etmek düşünülemez. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı sözlerinin bitiminde Kur'an'dan ayet okuyarak Kur'an sünnet alakasını ve bütünlüğünü göstermek istemiştir. Bazı sahabeler de rivayet ettikleri hadisleri Kur'an ayetleriyle istişat ederek, delil getirerek bu alakaya dikkat çekmişlerdir. Selef uleması... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duydukları zaman onu tasdik eden bir ayeti de zikrederlerdi. Hatta bazı alimler sayı hadisin lafzını veya lafzının bir kısmını ya da manasının bir kısmını Kur'an'da arayın bulursunuz demişlerdir. Bu düşünceden hareket eden bir kısım alimler hadislerin manasını içeren veya hadislere işaret eden ayetleri tespite önem vermişlerdir. Bu, bugün de kullanılıyor bugün, bugün, bugün de var. De... Mesela maghribi ulemasından İbn-i Berrecan e, Sahih-i Müslüm'ün hadislerinin Kur'an'daki kaynaklarını e, Kitab-ül İrşad isimli eserinde göstermiştir. Şimdi düşünün i̇bn Berrecan hadisleri Kur'an'a arz metodunun yanlışlığına e, aslında i̇bn Berrecan'ın böyle bir kitap telif etmesi başı başına bir delil. Çünkü i̇bn Berrecan Sahih-i Müslüm'e her bir Rivayetin düşünün, kaç bin hadis var müslimde. Yani tekrarlarını çıkardığınız zaman 3000 bin civarında hadis var. Bunların tek tek hangi ayetlerle delil getirildiğini bu Kitab-ul-Irşan'da zikrediyor. Ama birileri çıkıyor, müslimin neredeyse yarısını Kur'an aykırı olduğu gerekçesiyle reddediyor. Şimdi bu Kur'an'a uygun mu aykırı mı? Demek ki bu usul baştan yanlış bir şey. Bunu kim tayin edecek? Bir hadisin Kur'an'a aykırı olduğunu kim tayin edecek? Kim belirleyecek? Bu da ayrı bir çelişkidir. Sen diyeceksin ki bu hadis Kur'an'a zıt. Ben diyeceğim ki yok Kur'an'a uygun. Çünkü buna akılla karar veriyorsun. Benim aklıma uygunluğu yatıyor. Senin aklına da uygunsuzluğu yatıyor. Yani bu yol bu değil yani. Hadis-i İslam'dan safif olarak geldim. Tabi sağlam olduktan sonra, bir kopukluk, efendime söyleyeyim, bir problem olmadıktan sonra Hadis-i bize düşen ona iman etmek. Ulema, alimlerimiz, Ehl-i Sünnet alimleri, e, ayetlerle karşılaştırarak fıkhi hükümler çıkarmak amacıyla bu metodu uygulamışlardır. Hadisin sıhhatini tespit için değil. Hadisi anlamak için, Kur'an ayetleriyle mesela Hazreti Ayşe'nin e, meseleyle ilgili olan bir rivatine alacak olursak, e, Peygamber Aleyhisselatü Bedir kuyularında atılan müşrikleri ey falan ve filan, ey falan oğlu filan e, ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum. Siz de buldunuz mu? Diye sesleniyor. Ömer bin Hattab radiyallahu anh diyor ki, onlar işitmezler. Ölülere sisleniyoruz. Peygamber Aleyhisselatü da bunlar sizden daha iyi istiyorlar şu anda buyuruyor. Burada delil değil, değil mi hocam? Ölülere işitmezler. Peygamber, şey Hazreti Ayşe radiyallahu diyor ki Fatır suresinin 22. ayetini sen kabirdekilere işittiremezsin. Evet. Bur, burada e, çelişkiden değil. E, Hazreti Ayşe'nin böyle bir söz söylemesi, böyle bir delil getirmesi bizi daha doğru anlamaya sürüklüyor şimdi. Demek ki bu Peygamber Aleyhissalatu vesselam has bir durum. Has, <gülüyor> Peygamber Aleyhissalatu vesselam has bir durum. Durum bu bir adam mı yoksa Hazreti Ömer mi soruyu soruyor. Hazreti Ömer ha. radıyallahu. Eee sahihinden birisinin rivayetinde hangisinde bilmiyorum. Bu tasrih ediliyor. Ömer ha. radıyallahu hant diyor. O, o rivayette herhalde problemli galiba. Çünkü orada sahih olarak gelen bir adam yani Hazreti Ömer'in olmadığı anlaşılıyor. Hazreti Ömer de mi? Nefak bir. Neyse. Evet. Bu manalıçta Elbaset böyle geçiyor. Yürü bakayım. Evet. Demek ki gerek e, selef tarafından gerekse selef'in yolundan giden daha sonraki alimler tarafından yapılan. Hadislerin Kur'an'a arz ameliyesi, onun sıhhatini tespit için değil, meseleyi anlamak, kavramak amaçlı yapılmıştır. Doğru anlamak için. Fakihler, fakıh alimleri, hadisleri amel açısından merdut ve makbul hadis şeklinde ikiye ayırırlar. Yani kabul edilen hadisler ve reddedilen hadisler diye. Serahsi, makbul hadis... Makbul hadisi amelde hüccet olan hadis şeklinde tarif eder. Hanefiler Kur'an ve meşhur sünnete e, muhalif haberi vahidi. Meşhur olan sünnete muhalif olan tek yolla gelmiş rivayeti. E, munkatı olduğu gerekçesiyle manen munkatı kabul ederler. Yani normalde munkatı demek kesintiye uğramış isnat demektir. Bu manada kullanırlar. Kopukluk olan yani mu'dal da bu manadadır e, munkatı kesintiye uğramış bunlar da e, mane munkatı derken Kur'an şey e, meşhur sünnete aykırı haberi vahidler diyerek bir, bir çeşit manevi ınkıtadan bahsetmişlerdir hanefilere göre ma, manevi ınkıta dört şekilde gerçekleşir birincisi hadisin Kur'an'a aykırı olmasıdır İkincisi, hadisin meşhur sünnete muhalif olmasıdır. Üçüncüsü, hadisin umumi belvaya muhalif şaz bir hadis olmasıdır. Dördüncüsü ise, ilk dönemden itibaren alimlerin hadisi dikkate almamasıdır. Bu da sabiler arasında bir meselede ihtilaf ettikleri halde, edildiği halde, hadisin bahsi geçen konuda delil olarak nakledilmemesiyle anlaşılır. Hanefiler Kur'an'a ve meşhur sünnete aykırı bir hüküm ihtiva ettiğinde, haberi vahidi, ...tek kişinin, tek kişiden rivayetin şekilde gelen rivayetleri... ...manayla rivayet edilerek anlamı değiştirilmiş olabileceği ihtimalle ...binaen amelde delil kabul etmemişlerdir. İhtimal ile kesin bilgi reddedilir mi? Edilmez. Edilmez. <gülüyor> Fakihlerin hadisle ameli terk etmeleri... ...hadis için bir kusur imiş gibi... E, ...çoğu zaman böyle anlaşılmıştır. Bu durum her zaman... Yani fakirlerin böyle davranmış olmaz. hadisin sahih olmadığı anlamına gelmez. Ahad bir yolla gelmiş olsa bile sahih bir sürü hadis vardır. Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan e, gelen nakillere bakacak olursak onun fetva maksadıyla o, o konuyla ilgili o hadisin içeriğiyle ilgili ayet zikrettiği anlaşılıyor. Ee, bir kısmında da hadisin bildiği mahfuz şeklini naklederek yani hadisin doğrusunu naklederek düzeltmeleri de bulunuyor. Ee, rivayetten kaynaklanan hatalar düzeltiyor yani. Ayet-i kerimeleri hadisleri reddetmek için delil olarak ileri sürmemiştir hiçbir zaman. Bilakis kendi fikrini teyit için o hadisi doğru anladığını teyit için ayetleri zikretmiştir. İki kişi Ayşe radiyallahu anh'ın yanına gelerek Ebu Hürer'e radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle içtiğini naklediyor. Uğursuzluğun kadın binek ve evde olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyledi. Uğursuzluk mu? Uğursuzluk. Yani bereketsizlik. Yani şu uğursuzluk. şeyde uğursuzluk vardır. Kadında, binekte, de evde. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a Kur'an'ı Ebu Kasım'a indiren Allah'a yemin ederim ki o böyle söylememiştir. Allah'ın peygamberi, cahiliye döneminde insanlar, uğursuzluğun, kadın, ev ve binekte olduğunu söylüyorlardı buyurmuştur. Yani Ayşe radıyallahu an burada doğrusunu rivayet ediyor. Ama diğerini nakleden sadece e, meclise, hadisin söylendiği meclise sonradan girdiği anlaşılıyor bunu nakleden kimsenin. Yani onu peygamber mi şey yapmış oluyor, kitas etmiş oluyor? aslında cahiliye döneminde böyle bir söz var. Peygamber'e satsam böyle buyurdu diyor. Peygamber'e satsam dedi ki cahiliyedeyken insanlar böyle inanırlardı. Hı. Ve şu ayeti zikrediyor. Yerde ve yani yerde ve nefislerinizde, afakta ve emsüste bulunan bütün musibetler bizim onu yaratmamızdan önce mutlaka bu kitapta yazılmıştır. Yani bütün musibetler yani sizce bütün uğursuzlukları yani. Ayşe radıyallahu anh'a burada önce hadisin eksik ezberlendiğini söyleyerek, Ravi'yi tenkit etmekte, Ravi, o rivayeti nakleden kimseyi eleştirmekte, daha sonra hadisin doğru şeklini rivayet etmektedir. Ayet-i Kerime ise ilk rivayeti reddetmek için değil, naklediği hadisteki fikri desteklemek amacıyla yapmıştır. Ayşe radıyallahu anh'a'dan arz metoduna delil olarak nakledilen rivayetlerin, e, bir kısmı bu örnekteki gibidir. Arz metoduna delil olarak zikredilen diğer rivayetlerde ise daha ziyade Ayşe radıyallahu anh'ın bir fetvası mahiyetindedir. çoğu e, Bunların bir kısmında Ayşe radıyallahu anh'a haklıdır, bir kısmında haksızdır. Hocam özür dilerim. Oradaki uğursuzluktan kasıt. Şimdi uğursuzluk bereketsizlik. Türkçe Bereketsizlik manasında Burada eğer uğursuzluk olsaydı Şu üç şeyde olurdu şeklinde de var bu rivayet Olsaydı Olsaydı şayet olsaydı Yok yani İslam'da uğursuzluğa inanmak yoktur Ondan sonra zaten bereket Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın Kendi iftihadı olarak Kur'an'a arzla ilgili rivayetler örnek vermek gerekirse Mesruk şöyle naklediyor. Mesruk demiş ki ey anneciğim Muhammed Rabbini gördü mü? Peygamberi Resetü Rabbini gördü mü? Ayşe radıyallahu anh'a söylediğin şeyden türlülerimi ürperdi. Kim sana Muhammed Rabbini gördü diye söz naklederse yalan söylemiştir dedi. Ve peşinden gözler onu idrak edemez o gözleri idrak eder. Allah latif ve habirdir ayetini okudu. Daha sonra da ancak o Cibril'i iki defa asli suretinde görmüştür diye ilave etti. Görüldüğü gibi Ayşe radıyallahu anh'a burada belirli bir konuyla ilgili görüşlerini açıklamakla yetinmiş. Onun bu ifadelerine dayanarak konuyla ilgili hadisleri tenkit etmek mümkün olsa da reddedilmesi gerektiğini iddia etmek mümkün değildir. Nitekim Ahmet Davudoğlu da Sahih-i Müslim şöyle diyor. Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ederek onun Rabbini görmediğini ispat edememiştir. Bu sözü bu ispat anlamına gelmez. Eğer öyle, böyle bir hadis olsaydı onu mutlaka söylerdi. Bu bapta söyledikleri kendi iştihadından ibarettir demektedir. Ayşe radiyallahu bu konulardaki görüşleri iştihad niteliğinde olduğu için birçok iştihad gibi bunlara muarız ...ve bu görüşlere delil olan başka ayet ve hadislerde ileri sürülmüştür. İbn-i Nebi Müleykeren edildiğine göre... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe radiyallahu ...bilmediği bir şey duyduğunda onu öğreninceye kadar araştırırdı. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim hesaba çekilirse azab, azaba uğrar buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radiyallahu Allah Teala işte böylesi kolay bir hesaba çekilir buyurmuyor mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Bu arzdır. Kim inceden inceye hesaba çekilirse helak olur diye cevapladı. Görüldüğü gibi Ayşe radiyallahu anh'a da bazen demek ki doğru anlamayabiliyor. Tamam. Daha iyi anlamak için Kur'an'a arz ediyor bunu. Peygamber aleyhisselatü vesselam onu... Yoksa hadisin sıhhatini anlamak için değil. Yani burada... Hadisi anlamak için. Bak Ayşe radiyallahu anh'a eksik anlamış. Kur'an'a arz etmiş... Ve Kur'an'a aykırı bulmuş. Bu Ayşe radıyallahu anh'a sahabeden vahyin nüzulüne şahitlik etmiş bir sahabiye hanım. Peki o sahabe bile Kur'an'a arzda hata ediyorsa sonrakiler nasıl bir arzda bulunabilir? Evet. İbn-i Hacer'de bu hadiste sünnete Kur'an'la mukabel etmenin caiz olduğuna delil vardır demiştir i̇bn Hacer burada arz yerine mukabe, mukabele kelimesini tercih etmiştir. Dolayısıyla karşılaştırmayı anlama manasında değerlendirdiğini ifade etmiş oluyor. Yani mukabele. Anlamak için. Evet. Yani hadisi anlamak için. Kur'an Kur an ile karşılaştırmak. Dolayısıyla bizlerin bugün işte şu hadis Kur'an'ın şu ayetine aykırıdır diye bir fikre sahip olursak, bizim anlayışımızda bir problem var demektir. Evet. Sahih hadisler için söylüyoruz bunu. Yoksa uydurma, isnadı e, zayıf olan hadisleri Kur'an'a arz etmekte bir müşkülat yok. Muhaddisler ve kelamcılar rivayetleri daha çok sübut açısından ele almışlar. Hadislerin ilim değeri üzerinde durmuşlardır. Hadisin ifade ettiği ilmin delalet ettiği manalar üzerinde denilemesine tahillerse daha çok fakihler, hadisin fıkıh üzerinde e, duran kimseler tarafından ele alınmıştır. Bazen de lukatçılar tarafından, dil bilginleri tarafından. Kelamcılar hadis metinleri mana ile rivayet edilmiş olabilir düşüncesiyle hadis metinlerini tahlilden kaçınmışlar. Daha ziyade ayet-i kerimeler üzerinde durmayı tercih etmişler. E, hadis metinleri ile subut açısından ilgilenmişler hadisin subutunu belirlemek için ravilerin belirli sayıda olmasını yani mütevatir olmasını veya hadisin kesin delillerle çelişmemesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. Muhaddisler ise hadisin sıhhati için belirledikleri esasların yeterli olduğu kanaatindedirler. Bu nedenle onlar arz metodunu uygulamamışlar, benimsememişlerdir. Hadis alimleri sayı hadisler için böyle bir karşılaştırmayı uygun görmemişler ancak Zayıf ve metruk rivayetlerin Kur'an ile çelişkisini göstermek için, yani onun uydurma olduğunu e, açıklamak için bunu yapmışlardır. Zayıf ve metruk rivayetlerde. Nitekim İmnu Kuteyb'e sarık üzerine mesedilmesi ile ilgili hadisler için başa mesedilmesi Kur'anla sabit bir hükümdür. Lafsı ihtilaflı bir hadis sebebiyle bu hüküm kaldırılamaz diyerek bu işaret etmiştir. Başka mesel Sara. Yani bu e, burada rivayetin isnadındaki problemlerden dolayı bunu söylüyor. Yoksa e, sağlam bir isnadla gelen bir rivayet sarık üzerine meside de bize cevazını gösteriyorsa biz onunla amel ederiz. Aynı çoraba mesle olduğu gibi. Var mı böyle sarık bir? Var. Sarık üzerine mes. Var. Zayıf veya uydurma olma ihtimali bulunan hadisler sahih bir aslı olabileceği düşünülerek Kur'an'la karşılaştırılmış olanlar için isnadı zayıftır fakat manası doğrudur denilmiştir. Mevzuat kitaplarına yani uydurma hadislere dair e, eserlere baktığınızda bu tip ifadeleri görürsünüz. İsnadı zayıftır veya isnadı sahih değildir fakat manası doğrudur derler. Kur'an'a uygundur Hadisin içeriği Kur'an'a uygundur. Manası doğru fakat hadisin isnadı zayıf derler. Bu tabiri kullanırlar. Mesela he? Mesela Kur'an'a Araf'a neyse bu. Bu yani hadisçiler bunu kullanmıştır ama illaki bu tespit doğru da de, denemez. Yani, Mesela e, örnek olur. olarak Levlake <gülüyor> kelevlak Rivayeti için bunu söylüyorlar. Hı. Ali al-Khari söylüyor mesela. Ama tabii bunu neye dayanarak söylediğini zikretmiyor. Manası doğrudur diyor. Yani sen olmasaydın alemi yaratmazdı. Evet. Soğuk mu? Soğuk. Hadi. Hadis sakıyım ya. Yani. Değil, değil. Uydurma. Doğru. Uydurma. Zarya suresi 56. Doğru da doğru. Evet. Bana bak da doğru da var mi? Şimdi hakimin müstedrekinde yakın bir lafı da var ama burada kainat zikri yok. Yani orada bunlar levlake levlak yani sen olmasaydın kainatı yaratmazdım hadisiyle hakikati Muhammediye diye uydurdukları bir şeye e, işaretle bulmak isterler. E, bu uydurmaya göre de haşa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir gün Cibril'e demiş ki ey Cibril. İşte sen bunu bu vahyi nereden getiriyorsun bana bir perde arkasından veriliyor cevabını verdi diyor bir daha gittiğinde o perdeyi aç arkasında kim var bak <gülüyor> Cibril aleyhisselam gittiğinde perdeyi kaldırıp bakıyor ki yine Muhammed aleyhisselatü ves'a. haşa Yani bunu vahdedi vücutçular hakikati Muhammediye diye ortaya attıkları Keşif fitneler için Keşif oluyor mu? İsa Allah'ın ta kendisine yani diyenlerin dediği bir gibi bir şey bu dediği şeyle oluyor ya i̇şte onu alil zikrediyor. Bilmiyorum. alil hangi bakımdan desteklendiğini o. bilmiyor. Şey belirtmiyor. <gülüyor> Tabi Ama mesela bir başka örnek vermek gerekirse asa taşımak tevazudandır diyor. Asa taşımak tevazudandır. Bunun gibi şeylere işte manası doğrudur demişler. Rivayet isnad olarak uydurmadır ama manası doğrudur diyor. Doğru mu hocam? Neye binen doğrudur diyor. Şimdi dinliyoruz. bak buradaki doğrudur da manası doğrudur demesi de aslında o e, şahsi bir kanaati. Tabi. Yani. kanaati. Tabii. Yani, orada Sadece rivayeti reddetme konusunda şeyliğinden bunu söylüyor. Yani bu yalandır, uydurmadır. Sayhası olabilir endişesinde bu ifadeyi kullanıyor muhattisler. Normalde de mesela yabancılar da bu farkı zaten görüyor. Bir sopası vardır, bir asası, bir şey vardır yani mutlaka. Yani bundan dolayı da tevazu gösteriyor yani. Eee ünlü kişilerin kullandığı bir çeşit şey. Tabii eskiden beri evet. e, asanın çok büyük anlamlar ifade etme evet, dair evet. çalışmalar var. İmam-ı Süiti de eee yani e, o zamanlar hısımları bile kullanıyorlardı onu. Bunun tamam, sünnet oluşuna dair sünnet bir risale var. yazmıştır ama evet. çoğu e, uydurma evet. say olmayan, aslı olmayan rivayetlerdir. Ee, bu konuda ne e, sahih olan sadece Abdullah bin Uney's hadisi vardır. Ey Abdullah bu asayı al e, mahşerde seni bu asan ile tanıyacağım diye e, bir rivayet var. Bunun dışında e, asayı taşmanın faziletine e, işaret eden başka bir şey yok. Abdullah bin Uney's vasiyet ederken o asanın e, kabrine konulmasını vasiyet ediyor. Şey, Tabii özel bir şey. Bir şey. Yani, Tabii, bir şey. Tabii. Muhaddislerin hadisin sıhhatini belirlemek için üzerinde ısrarla durduğu hususlardan birisi, hadisin rivayetleri arasında çelişki bulunmamasıdır. Bunu belirlemek için onlar bir hadisin muhtelif rivayetlerinin bir araya getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Yine onlar, ihtilaflı rivayetlerden birisini tercih etmek için, Hadisleri konuyla ilgili ayetlerle karşılaştırmışlardır. Mesela, o sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin bir semtinde, batnında, onların ellerini sizden, sizin ellerinizde onlardan çekendir. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi hakkında sahabilerden iki haber nakledilmiştir. Enes radıyallahu anh'ten nakledilen birinci habere göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye iki fersah kadar uzaklıktaki herhalde, Ten'im mevkiinde sabah namazı kılarken Mekkeli 80 müşrik peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerine saldırmış. Resulullah aleyhisselatü ve vesselam bu kişileri yakalamış sonra da serbest bırakmıştır. Bunun üzerine bu ayet nazlı olmuştur. Misver bin Mahreme ve tabinde Mervan bin Hakem'den nakledilen ikinci habere göre Hudeybiye Sulhünden sonra Kızıldeniz sahilindeki Sifül Bahir mıntıkasında toplanan Ebu Basir ve arkadaşlarla ilgili anlaşma maddesinin iddia edilmesi için ee, o anlaşmada hani e, bir madde vardı. Müşriklerden birisi kaçıp Müslümanlara sığınacak olursa müşriklere iade etmek gerekiyordu. Bu e, Hudeybiye'nin Hudeybiye anlaşmasının şartlarından birisi şayet Mekkeli müşriklerden birisi Müslüman olup Müslümanlara gelip Medine'ye kaçarsa Medine, Müslümanların arasına kaçarsa Müslümanlar edelim. onu müşriklere geri iade edecekti. Etmek anlaşma gereği. Ha, anlaşma gereği. Anlaşma. Ebu Basir ee, böyle ama, geliyor, ama. Peygamber Esatü Vesselam anlaşma gereği kabul etmiyor onu. O da müşriklere gitmiyor, gidiyor sif bahir denilen yerde, ayrı bir yerde, uzdetvari bir şekilde yaşıyor. Kontra taktik yani, uyguluyor müşriklere. Vurkaç, vurkaç, vurkaç, dehşet. Perişan ediyor onları. Anlaşmanın bir kısmında da Müslümanlardan biri karşı tarafa düşerse evet. iade yok. İşte, hani zahir-i zarar, Hatta zararlı de yok, görünen bir anlaşma. Tabii, Çok tabii hazmedemiyor. Hatta bundan sonra söylüyor. E, it, şahsi görüşlerinizi daima itham edin. Çünkü biz bu Odebiyede bu hataya düştük diyor. Eee Ebu Basi ve arkadaşlarla ilgili anlaşma maddesinin iptal edilmesi için Mekkelilerce yapılan talebin Mekkeliler talep ediyor bu sefer bu anlaşma maddesini iptal için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiyor. Bu ayet de bunun üzerine indirildi diyor. Misver bin Mahreme'den gelen rivayette. Tahavi bu iki rivayet arasındaki müşkülü şöyle açıklıyor. Birinci haberde olayın Ten'im mevkinde geçtiği belirtilmiştir. Ten'im ayette geçen Mekke'nin bir semti yani Batn-ı Mekke ifadesiyle uyuşmaktadır. Sifül Bahir ise bilindiği gibi Mekke'de değildir. Böylece ayetin nüzul sebebinin birinci rivayeti olduğu anlaşılmaktadır diyor. Yani bak Kur'an'a bir arz var burada. Görünürde. Ama rivayetinin sıhhatini tespit için değil, değil, doğru anlamak için. Daha doğrusu doğru rivayetin hangisi olduğunu da bilmek için. Çünkü Had, rivayet evet. Hadiste bildirilen kesin bilginin ayetteki bilgiyle çelişkisine örnek olarak gösterilmesi mümkün olan bu misalde, izah edildiği gibi ayetle çelişen rivayet, diğer rivayetlerle ihtilaf halindedir. Zaten hadisin farklı rivayetler arasında ihtilaf olduğunda, Kur'an metnine uygunluk bir tercih sebebi olarak kabul edilmiştir. Bazı alimler haberi vahidlerin itikadi konulardaki hüccet hucetiğini hucet oluşunu, onların Kur'anla ve diğer kesin delillerle uygun olması şartına bağlamışlardır bir kesimi. Fakat hadislerin mutlak manada kabul ve reddi için anlamlı delillerle karşılaştırılması istenmemiş tabbudi naslarda haberi vahidlerin delil olduğu böyle bir karşılaştırma gereği duyulmadan kabul edilmiştir. Evet. Bugün bahsedeceğimiz konu ana hatlarıyla böyle. Yani netice olarak şunu söyleyebiliriz. Hadisleri anlamak için Kur'an ile karşılaştırılması, Kur'an'a arz edilmesi mümkündür. Ama bu sıhhatini, subutini tespit için böyle bir şey mümkün değildir. Bunu ancak mutezile, aklını, aklını Kur'an ve sünnetin üzerine hakem kılmak isteyen kimse yapar. Aklını bozmuş kimseler. Ve Kur'an ile sünneti birbirine arz etmek isteyen bir kimse ancak ve ancak kendisinin Kur'an'dan anladığı mana ile sünnetten anladığı manayı birbirine çarpıştırmış olur. Başka bir şey yapmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'dan muradının ne olduğunu Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Peygamberin sözlerinden muradının ne olduğunu da sahabe açıklamıştır. Yani aslında bunu yapanlar var ya arkadaşlar. Hadislere. Size hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Dersim bu kadar geçiyor hocam. Biz bu zekaya bıraktık. Mesaj üstüne mesaj geliyor. Evet. Hayırlı sağol akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Aslında... Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilahe illa en tevahdek ve estağfurüke ve bilek.